Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Nasılsınız afiyettesiniz Hamdolsun Allah afiyet versin Amin. Hocam bugün iki ayet-i kerime üzerinde Duralım e, Diye düşündük malumunuz Yani e, O ayetlerin mealini Bendeniz paylaşayım Siz belki metni de e, Şey yaparsınız Birisi Hac suresi 11. Ayeti kerime mealen Şöyle bir meal aldım evet. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a Kıyıdan kenardan Kulluk eder eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri dönüverir, küfre dönüverir diye parantezi almış. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın, hüsranın ta kendisidir. Hac suresi 11. Birisi de Hucurat suresi 17. ayeti kerime. Daha önce de Malumunuz Hucurat Suresi'nden bazı evet. ayet-i kerimeleri o Bedevi, Arabi şahsında tahlil edilmişti burada. Şöyle buyuruluyor, Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersini eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş bulunuyor. Curat suresi 17. Aslında e, metinle mealler çok şey yapmıyor hocam. Yani metnin o gücünü hiçbir meal yansıtmıyor. E, ama gene de bir şey çıkıyor. Yani iki insan tipi tipinden bahsediliyor. Birisi Müslüman oluşunu Allah'a, peygambere sallallahu aleyhi ve selleme minnet olarak yükleyen insan tipi lütf ol, edip Müslüman olmuş ha, lütf, lütf edip, edip Müslüman olmuş birisi de hani dilinin ucuyla Müslüman diye de olmuş. dilinin ucuyla Müslüman olmuş Allah'a kulluk eden yani işine gelirse ee, o, o aidiyetten dolayı e, işte memnun olan işine gelmediğinde niye benim başıma bunlar geliyor diye isyana yönelen insan tipi yani bu İslam'la alaka Allah'a kullukla alaka noktasında e, problemli kişiliklerden söz ediliyor yani nasıl bir psikoloji onu konuşalım diye düşünüyorum. Nasıl bir psikoloji bu hakikaten Kur'an'da böyle insan psikolojisini de Rabbimizin nazarıyla önümüze koyan şeyler var. Yani bize bizi hatırlatan aman şunlardan olmayın gibi yani siz nasıl baktınız nasıl değerlendirelim bu iki ayetteki insan tipini yani kendi kendimize baktığımızda neler olmasın bizde diyebiliriz buradan yola çıkarak Bismillahirrahmanirrahim şimdi bir kere insan olarak belli zafiyetlerimiz var bizim bu zafiyetlerimizin en öne çıkması gereken boyutu zafiyetimizi unutmamızdır evet yani ölümcül bir mahluksun Ölmeye mahkumsun Fanilik var bu bir zafiyet Evet Fakat para kazanırken konuşurken Yaşama tutunurken Bakıyoruz ki Ebedilik varmış gibi hareket ediyor insan Aynı şekilde e, Hep birisinin Elinden tutmasıyla yol alabilecek bir kimliğimiz var Bu bir zafiyet aslında Evet Yani biz hep bebeği ee, annesi kucağına alırsa yaşayabilir Yolda kendisi yürüyemez düşünüyoruz En ağır Popüler bir iş adamının Siyasetçinin de danışmana ihtiyacı var Ona da kafası yetmiyor aslında evet. Yani kimi anneyle Kimi danışmanla kimi korunmayla ihtiyarda bastonla Yol alabiliyor evet. Yani bunu onlarca örnek çıkarabiliriz Aslında zafiyetlerimiz var Bu zafiyetler Adem Aleyhisselam'dan beri değişmedi Böyle çok nispi oranda Filancadan filancaya değişiyor Ama en büyük zafiyetimizde Biz zafiyetimizin varlığını unutuyoruz Bu da bir zafiyet çeşidi Tabii. İnsan Mahluk iken Yani yaratılmış iken Yaratanına Halikına başkaldırır mı hiç Bu insan Acayipliklerinden evet, bir evet. şey size. Yani Allah beni Müslüman olarak kabul etsin de ne olursa olsun demesi Gereken birisi işte Ses gıcıklattırıp biz Müslüman Olduk hadi hayırlı olsun size filan Yani evet. Müslüman oldu ona hayırlı olsun Kendisine evet, değil evet. gibi Bakan mantık bir Zafiyettir Bu e, Hac suresindeki ayetten Okunduğunda ise Yani insanların Bazıları İslam'ı aslında özümsemiyor Evet ama İslam'ın gücünden de istifade etmek istiyor. Bu güç sosyolojik bir güç olur. Ee, ekonomik bir güç olur. Siyasi bir güç olur. Yani İslam tam yerinde olduğu zaman bir toplumda. Mesela Medine'de hicretin dokuzuncu senesinde İslam siyaset olarak, ticaret olarak, sosyolojik olarak tam bir güçtü. Askeri olarak hakim bir güçtü. Güç, evet. Hakim güçtü. Dolayısıyla insanların bir kısmı bu hakim güçten İstifade etmek istiyorlar Neden? Bu zafiyetleri gereği Maddeci bir kimliği varsa Maddenin İslam'da olduğunu düşünüyor Evet Bu hastalık ölmüş değildir bugün Biz bunu evirip çevirip Mesela petrol üreten Arap ülkelerinin diplomatlarına Birleşmiş Milletler'de şurada burada gösterilen saygı Herhalde İslam'a değil Bir evet. Müslüman'ın elindeki Petrole petrole petrol güce, içiyor evet. Adamın içtiği su petrol olduğu için Petrole saygısı var adamın evet. Burada mesela çok basit bir misal işte Avrupa'da Filan fabrikada Türk işçileri de çalışıyor Onlara mescit açmış adam Mescit açması Onun İslam'a saygısından Namazı hoş görmesinden değil yani Türk işçisini çalışkan buluyor. Magrip işçisini çalışkan buluyor. Kaçırmamaya çalışıyor adam. Ee, bunların dini duyguları, dine saygıları filan esasen kabul edilemeyecek şeyler. Yani dine saygın olsa senin bombalanan mescitlere saygın olurdu senin. Yani mescidi bombalamayı hoş gördükten sonra fabrikanda mescid atsan ne olur? Minareli cami atsan ne olur? Gibi bakıyoruz. Evet. İnsan bir zafiyetler yumağı Bu zafiyetlerin En büyüğü de insanın zafiyetini unutup Yaratıcısına karşı Politika yapmasıdır evet. Hac suresindeki ayet Bu insanın Yaratıcısına politikasıdır çok ee, ilginç bir tabir bu. Yani politi politika yapıyor. Nasıl ne yapıyor? yapar bunu? <gülüyor> hocam? Ne yapıyor? Yani bir insan <gülüyor> yaratıcısına politika nasıl yapar? Biz namazda kılardık diyecek kıyamet günü zannediyor. Evet. Zannediyor. Hadice gitmiştik diyecek zannediyor. Tamam. Toplantılarda içki içiyorduk. Bankamda vardı ama ben kurban kesmiştim evet. diyecek. Bu ayette ve min men yabdullah ala harf. Harf. Harf. Köşe başı demek. Evet. Köşe başı. Kıyı kenar gibi tam, manalar yani, verilmiş. masamızın yani. köşesi mesela harf gibi oluyor. Hı. Masanın tam kenarında gerekirse denize atlar kurtulurum. Deprem olursa denize atlayacak. Hı hı. Olmasa karadan gidiyor zaten. Evet. Yani emniyet şeridini kullanıyor sürekli olarak. Evet. Trafiğe de takılmıyor. İşleri asan gidiyor. Zannediyor. En büyük zafiyeti insanın onun beynini, kalbini... En kılcal damarlarını göğsünü bilen, bilen Allah'a karşı politika yapmasıdır. Ya, bunu he. yutturacağını zannetmesidir. Evet, evet. Munafık bunu çok uç noktalarda resmi politika olarak yapıyor. Ama bu ayetteki işaret daha farklı. Munafıkça bir tavır değil bu. Gelecek endişesi açısından bir farklılık. Bu munafıkçadan ziyade Zafiyet açısından bu. Munafıkçası oraya... çok daha Munafık... kötü bir şey. O munafıkcası Elhamdülillah bizden uzak inşallah. Ee, evet. <gülüyor> bizden uzak Allah'ın izniyle. Ama bunu yani e, diyelim sade Müslüman tırnak içinde yani öyle tanımlayabileceğimiz bir insanın. Bizim gibi <gülüyor> sıradan Müslümanların düşebileceği bir sıkıntı. Hı, evet. Bu sıkıntı nedir üstadım? Bunu iyi anlamak lazım o zaman. Yani Şimdi, bizleri de... E, elbette. Evet. Kur'an'ımızın hangi ayeti bizle ilgili değil hocam. Evet, evet. En Firavuni ayeti de, Firavun'u anlatan ayette bakın, ibret alın, hı hı. insanın gelebileceği nokta budur derken gene bizimle ilgili yani. Sizde kitab... de Firavunluk'tan izi olmasın be. Aman dikkat edin. Evet. Ben bir ders yapmıştım bir zamanlar. Firavun'un Kur'an'da işine diye. Evet. Karun'un işine. Evet. Evet. Ve demiştim ki işini. Karun Bey olarak bizde bulunabiliriz bir yerde Allah korusun evet. e Maazallah yani çünkü Firavun'un derdi despotluktur e Evde de insan despot olabilir, iş yerinde despot olabilir Yani Karun'un derdi nedir? Mal tapınıcılığıdır e Hangi insan güvendedir mal mala tapınmaya karşı, paraya karşı hangimiz güvendeyiz? Evet. Hepimizin ders alması gereken her ayet Hepimizin ilaç olarak eczanesinde bulundurması gereken bir ilaçtır Bu ayet bizde ilgisi yok eski kavimlerle ilgili dedik mi gitti Kur'an elimizde evet, Maazallah evet. Yani Her zaman örnek veriyoruz mesela Yunus Aleyhisselam'ı Vakıflara işçi olarak alınanların bile e, Ezber biliyor musun Yunus Aleyhisselam'la kıssaları deyip test edilmemiz lazım Mesela vakıf müdürü işletme mezunu ne olursa olsun Yunus Aleyhisselam'ı anlat bakayım deyip Üç ayda bir böyle sağlık kontrolünden geçiriliyor ya pilotlar Evet yine. evet. Ne açıdan, dediniz, ne açıdan dedi Hemen araya onu koyalım, koyalım. Garantes içine. Ee, çünkü Yunus aleyhisselam her peygamberde Rabbimizin bize verdiği bir örnek, örnek demet ]lik. var. Evet. Yunus aleyhisselam insanlardan umut kesip bunlar adam olmayacak diye kahretmenin sembolüdür. Hı hı, hı. evet aleyhisselatü yani Demek selam. ki vakıfçılar vakıf hizmetinde olanlar vakıf hizmetinde, dernek hizmetinde cami imamı, müftü efendi vaiz efendi olanlar. Ammenin hizmetinde. Am, olanlar. Yani insan kahri taşıyanlar Tahın, diyelim. Çok güzel. Ve evet. bir devlet imzası ile de yapmıyor bunu Allah evet, için yaptığı. Allah için yapan. Devlet için yaptığını bana ne diyanet rapor veriyor diyorsun. Yeter artık diyeceğim. demeyecek. Heh. Bu yeter artık olmuyor deyip Onlara da beddua etmiyorsun Çekip bir sahilde oturayım bir iki saat Diye sahildeki Bankların üstünde oturmaya gittiğinde Yunus Aleyhisselam'ı hatırlayacaksın Niye <gülüyor> allah Teala bunu anlatsın ki bize ha, Sonra ne hikmettir Peygamberlerine karşı yaptığı hatayı anlayıp topluca tövbeden tek kavimde Yunovallılar işte Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Evet. O kadar eziyeti çektirdiler peygamberine. <gülüyor> Suyun dibinde günlerce tuttular onu. Evet, evet. Hasta çıktı kaldı sahilde. o ee, Ondan sonra da imaretler ve yaklaşık da 110 bin kişiymiş. Evet. Yani büyük, büyük bir rakammış. Kalabalık Doğru, bir nüfus. o zamana göre. O zamana göre dünya nüfusunu ölçtüğünde evet, işte evet. bugünkü Suriye'nin belki yarısı. Evet. Yani Suriye'de ait bir yer o. Şimdi Yunus Aleyhisselam Kur'an'da bize lazım. Niye lazım? E biz hocayız. İşte şu belki baba anne olarak da lazım. Bu çocuğu 10 senedir uğraşıyoruz, evet. olmuyor. Yani Kur'anımızın her ayeti bize lazım. Her zikrettiği isim de bir ilaç adıdır. Evet. Bir antibiyotik çeşididir Çok güzel. Yunus Aleyhisselam'ı vurguluyor da On binlerce peygamber var. Onları niye vurgulamıyor? Evet. Yunus Aleyhisselam da farklı bir şey. Mesela İbrahim Aleyhisselam'daki onlar, onlar bile seçilmiş örnekler. Ya o yani insanı terbiye eden, seçilmiş evet. ve sembol değerler. Evet. Mesela hep İsmail Aleyhisselam'ın eee Kesilmesinde İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini ölçeriz biz. Evet. Üstadım, çocuk da olsa benim çocuğum da olsa kesersem keserim teslimiyetinin bir kıvırma payı var da ateşe atlamanın kıvırma payı var mı? Ya yeah. asas teslimiyeti onun ateşe atlarken evet, evet evet. Yani İbrahim Aleyhisselam ne alırsak alalım Kur'anımızın Fatihadan Nas'a kadar bugün yüzde yüz bize lazım olmayan bir bölümü yoktur. Evet. Hüseyni evet. onun için de söyleniyor. Değil mi? Asıl asıl yani zaten Efendimizin hüsve alınması, örnek alınması, e, Kur'an-ı Kerim kitabı evet. olduğu evet. için Şimdi dönelim bu hac suresiyle evet. hacürat suresi. Kıyıdaki adam, Kıyıdaki ondan adam. Biz biz nasıl bir şey alamayız? Buradan buraya geldik. Hem yani evet. nasıl Kıyıda değiliz, hem de haçdaydık bu sene diye evet. teselli bulabiliyoruz ya. Hayır. İnsan mıyız? İnsanız. Çoluk çocuğumuz var mı? Var. Para kazanmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Şehvetimiz var mı? Var. Akrabamız yok mu? Var. E biz ibadetle mükellef değil Evet. Ya bir muhakkak kenara uğramak, emniyet şeridine uğramak zorundasın. Evet. Yani onu yaklaşmak zorundasın. Aksi takdirde ben buna muhatap değilim demek, Allah benim imtihan etmiyor artık demek. Evet. İmtihan etmiyor kafirdir. Evet. Kafir muaftır imtihandan Böle Yusuflu Anzunu buyuruyor Allah. Kafirlere hesap yok, soru yok. Niye? Kökten yok. Kökten zaten. gidecek o zaten? Kö nüfus kağıdı yok ki. Yani <gülüyor> vergisini veresin evet. yani. Varlığı muteber değil kafirin kafir. Evet. Varlığı kabul edilmiş bir varlık diye yani Hesabında bir iyilik olanın hesabı görülür yani ne, ne bulursa devlet, devlet ne bulursa el koyacak zaten vergisini almak diye bir şey yok evet, ki evet. Sen çünkü yasal değilsin kafir evet. yasal değil evet. Mümin yasaldır vergi ödemek zorundadır evet. Gerisi ona kalsın diye Dolayısıyla sabah namazını kılarken çizginin kenarına yaklaşmış olabiliriz sabah namazı hmm. sorununda Ailemizde hakkaniyetle Allah rızasına göre erkeğin hakkını kadının hakkını koruyarak çocukların hakkını asıl müstakbellerini düşünerek mi iş yapıyoruz? Çizgiyle ilgili bir sorun bu. Yani bu çizgi her yerde karşımıza çıkıyor. Mesela seçim oluyor Müslüman oy veriyor. Ee, bu yöreselliğini ya da ona zam mi tercih etmiş? Şeriatının müstakbelini geleceğini düşünerek mi tercih etmiş? Çizgi kenarındaki işler bunlar hocam. Evet. Yani bir insan işçi çalıştırıyor. İşçi işçi koli taşıyacaksın diye almış. E o günde kamyon geç gelmiş. Bari öbür sokaktaki depoya götürün diye sırtında taşıttırıyor. Burada müminin kenarda mı duruyor? Otobandan mı gidiyor? Yani ya Ya'budullah'a ala harf evet. e, maddesi devreye giriyor. Burada Allah'ın sıratı mustakim. ...diye bize tanıttığı... Dost doğru yolundan... ...tam ortadan gitmek zorunda mükellef... ...evet yani buradan... ...yani çok kıyıda dolaşmayın da... Ha, ...kıyıda nerede dolaşıyor... ...ikinci insana zulmederken dolaşıyor... ...evet... ...zinaya meylederken... ...ya da zina sebeplerinden birisine meylederken... ...kenara yaklaşıyor... ...fark etmeden yani çit bölgesine yaklaşıyor... Beyoutta mesela faizle ilgili bir işlemde çitlere sürtüne sürtüne geliyor. Yine hocam orada mesela e, ubudiyet kullanılmış değil mi? Yani ya Abdullah yani e, Allah'a kulluk etmek. Allah'a kulluk etmek. Yani, evet. Yani orada ala harfin demiş denmiş Allah'a kullukta kulluk ne peki o zaman? <gülüyor> o zaman <gülüyor> ona, ona da açalım. ona da azıcık girelim yani. Şimdi ee, Musa Aleyhisselam Firavun'un önüne çıktığında e, ver bu İsrail oğullarını ben gideceğim diyor. Alıp bunları evet. da, özet olarak konuşalım. Evet, evet. Özet olarak konuşalım. Ee, Firavun da yanındakilere dönüyor diyor ki bu ne diyor ya diyor. İsrail oğullarını ver götüreyim diyor. Onlar bana ibadet eder durumda iken bu nasıl benden ister bunu diyor. Evet. Yani i̇badet, ona, i̇badet kelimesi. Ve kavmuhuma lena abidun. Evet. İbadeti kullanıyor. Evet yani evet. Yani allah Teala bu kelimeyi tabi o İbranice söylediyse de veya Kı Kıptice neyse. Ayet bunu Rabbimiz. Abidun. Ve kavmuhuma lene abidun. <gülüyor> Musa'nın ve Harun'un aleyhüme selam. Kavmi. Bana ibadet ederken bu nasıl ister onları benden diyor. Hı, evet. Firavun'un ibadet çeşidi diye bir şey koyduğuna dair bir bilgi yok tarihte. Yani namaz gibi yok, vesaire yok. gibi gelip önümde orada ibadetten başka bir anlam Aa, çıkıyor. O zaman ibadet kelimesi bir büyüğün üstünlüğünü kabul etme yani bunlar benim vatandaşlığımı kabul ettiler de nasıl şimdi bunlar ister benden diyor. Evet, evet. Yani devlet ağırlığı bir ibadet. Dolayısıyla ibadet namaz kılmak değil hocam. Evet. Namaz evet. kılmak ibadetlerden bir ibadet. Bir et, evet. İbadet nedir? Allahu Teala'nın rububiyetini, uluhiyetini kabul etmek demektir. Evet. Büyüklüğünü kabul etmek demektir. Ha burada bu yüzden Namaz kılarken beş rekaat kılan ya da öğleyi kaçamak üç rekaat kılıp giden köşeye kaçıyor. Evet. Ekonomiyi Allah'ın iradesi dışında bir yerde işleten bu hata işi. Çünkü ekonomide de ibadet var, evlilikte ibadet var, uluslararası ilişkilerde ibadet var. Nerede insan olarak varsam ben Rabbimle beraberim. Evet. Rabbimle olan ilişkimin adı da ibadet ilişkisidir. Abd bu demek zaten kul. Cool. Evet. Apt kelimesi de ibadet kelimesinden gelir. Biz Allah'ın kullarıyız. Bu ayet mesela hocam vatasimu billah. Allah'a sım sıkı sarılın. sarılın. Yani biz sım sıkı sarılmak var. Bir de ubudiyette böyle kıyıda kenarda dolaşmak var. Kaçamak fırsatlar arama. Evet. Yani e, politik ibadetler yapma. İşte yani e, göze görünüp Ondan sonra kaçamak yapma mesela sabahin kart basıyor görünüyor çay numarasıyla numarası ile çıkıyor öyleye kadar memur yok. Tavırlarını ibadette de yapma. Evet. Mesela kul geliyor abdesti var mı yok mu tam tereddüt etmiyor. Yani tam garantisi yok abdestinin varlığı yokluğunda vardır deyip camiye gidiyor. Bu kaçamak bir ibadet. Yani tereddüt evet. üzerine yapıyor ibadet. Sağlama alınmamış. Ciddiye alınmamış diyelim. Ciddiye alınmamış. Sanki kontrol gücü zayıf bir güç. Yani evet. allah Teala murakabe etmiyor. Sanki sağa solu meleklerle dolu değil gibi insanın. Ama bütün bunları konuşunca bu ayette mesela Seyyid Kutup'tan rahmetullahi evet. aleyhi bu ayeti okuduğumuzda bu ayetin bir siyasi boyutu da var hocam. Bu siyasi boyutunu e gündeme getirmemiz lazım. Nasıl? Hucurat suresinin ayetinde daha çok bireysel bir yapı var. Evet. Yani Kişisel kibir, e, cahillik, akılsızlık ifadeleri. Evet. Ama e, bu Hac Suresinin ayetinde daha siyasi bir hava da var. Yani toplum olarak ve toplumun fertleri olarak e, konjektürü takip etme hastalığı. Mesela ne gibi işte iktidardan iktidara iş adamları kimlik değiştiriyor ya mesela. Evet. Asıyor kesiyorlar sonra bakıyorlar ki seçim falan iktidara geldi. Aslında ekonomimiz için bu parti lazımdı diyor. Hı hı. Yani iktidar çeşidine göre seçim sonuçlarına göre kanaatini açıklıyor. Yeter ki fabrika yürüsün de. Evet. Yani ihracat tam gitsin iktidara kim gelirse gelsin. Evet, evet. Mantığını Allah'a kullukta kullanmayı bu ayetler işaret ediyor. Şey de var hocam yani sanki Allah işine yarar bir şey verdiğinde adamın. Onu anlatacağız. Evet. Mesela zekat Allah'ın emri. Evet. Eğer zekat onun lehine gelen bir şeyse devlet bunu bir teşvik birimi olarak kullanıyorsa zekattan yana zekat veriyor. Evet. Ama sıkıştığı zaman ben onun için mi kazandım bunu? Diyor vermiyor. Evet. Mesela cihat emrediliyor diyelim. Devlet cihat emrediyor. Eğer bunun ...askerlere bot satacak bir ihaleye girip para kazanacaksa cihat en büyük ibadet oluyor. <gülüyor> Yok bu ihaleye giremediyse zamanı mıydı bu cihadın oluyor? Kendisini cihada çağırdılarsa... Oğlu cihada çağrıldıysa mesela, <gülüyor> mesela oğlu evet. fabrikatörün oğlu. Tabii bu hep zenginlerle ilgiliymiş gibi anlaşılmaması <gülüyor> evet. lazım. Ağayla de ilgili bu, garibanla da ilgili, fertle de ilgili. Mesele şu... İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Diyor mu demiyor mi? mu Müslüman evet, evet. Yani ben Allah'tan geldim Allah'a gideceğim Ben yokum Allah var zaten evet. Bu şuur nedir Oğlu ölüyor İnna illahi ve inna ileyhi raciun diyor Dua olarak değil ama realite olarak evet. yani Biz Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz diyor Hani e, sahabi kadını e, Çocuğu ölüyor Kocası gurbetteyken de hmm. ...gelip ona ne diyor ya komşular... ...emanet tencereyi geri istediler de... ...verdik e, ne dersin... ...ne dersin de... E, ...tabii öyle olması lazımdı... ...çocuğu da aldı sahibi diyor... İşte ...bu mantık çok muhteşem bir şey hocam... Yani. ...bu bir e, akşam çocuklara anlatılan hikaye değil yani... yani ...nübüvvet günlerinden... Asıl teslimiyet o... ...teslimiyet... Yani. ...bu teslimiyetteki her sorun... ...bu kenardan bucaktan menfaat kollayarak ibadet etme şeklinde yansıyor evet. bu şüphesiz şöyle bir ayrım yapmamızda fayda var hocam bunu Abdullah ibn Übey ibn Selül mesela yaptı diyelim cehennemin dibini boylayacak bir boyutta yaptı bunu evet. e bunu başka bir Müslüman da mesela yani bizim çocuk çok güzel Kur'an okur ama doktor da olsa iyi olur yani herkes hafız yapıyor zaten Bizimkini e, zaten doktor yapalım verdiği zaman Belki böyle Tam bir ayağı çukurda denecek Abi bir hata bir var. Ama meleklerin Bu adamı kontrol altına alalım Diyecekleri bir iş yapım, yapmış evet, oluyor Yani evet. bu belki küfür değil yani Müslümanın Çocuğunu hafız yapmayıp da Mühendis yapması Hukukçu yapması Tamam dinden çıktı diyecek bir şey değil, değil. Yani bu bol bol insanları cehenneme dolduracak mantığa girmemek lazım. Fakat şu ayette tasvir edilen insan da olmamak lazım. Bunun ha. için neye dikkat etmek i̇şte lazım? Burada, buradaki mesele hocam evet. bahsettiğimiz e, Hac, suresindeki, Hac yani Allah' a... ayetindeki ben onu vurgulamaya evet. çalışıyorum. On binlerce uygulama, hata çeşidi bu ayete giriyor. Ama evet. Abdullah İbni Bey de bu ayete giriyor. Melun, Nafık evet. Dediğim gibi Müslüman zekat verecek tamam benim bu sene 4000 bin lira zekat borcum var ama şimdi 4000 bin lirayı sonra veririm deyip kenara koyuyor bir daha sene onu veremiyor veremiyor derken o borç kalıyor bu da o hatayı yapıyor hı hı, yani. ama bununla bir munafı eş tutmak da ağır Tabii. yanlış. Bu hata adı üstünde. Evet, evet. Ama bu hatanın kayacağı yer sonunda Abdullah Bey'in kaydığı noktadır. Allah korusun. Evet, yani, o, yani o üst üste biriktikçe, yani ya da içimizde o yara büyüdükçe oralara gidilir. Yani filanca şey kanser yapıyor, deniyor. Hı. Ama o yüzde yüz kanser yaptığı bilinse zaten imha eder onu insanlık. Yüz binde bir bir uygulamada kanser çıkıyor bundan. Evet. Öbür taraftan da. Domates kanseri iyi geliyor deniyor o zaman insanlar 10 kilo domates sesin her gün. Öyle değil yani evet. iyi gelebiliyor. Bu da bozabiliyor. Bu ihtimaller insanoğlunun liste hazırlarken yardımcısı oluyor. Evet. Buradaki bu ayette üstadım Rabbimiz e, insanlardan bir kısmı sizin sorun, son sorunuza geliyorum insanlardan bir kısmı ...köşe kapmaca, bucak kapmaca... ...ibaret yaparlar... ...menfaatlerini kollarlar... ...hoşuna giden bir durum oldu mu İslam ne güzeldin... ...hoşuna gitmedi canı sıkıldı mı... ...bu ne ya böyle... Evet. ...çok enteresan bir Hoca Efendi'nin hatırasını anlatayım... Evet, evet, evet. ...lütfen... <gülüyor> ...çok değerli bir zat... ...ismini zikretmemden hoşlanmaz onun için ismini zikretmeyeceğim... ...Beşiktaş'ta bir yerde vaaz ediyormuş... ...derken... E, ...Hoca Efendi... Vazında Maide suresinde allah Teala hırsızın kolunu kesiyor buyurmuş adamın biri kalkmış hangi çağda be demiş kasap mısın hoca mısın sen demiş hmm. böyle bir ifade kullanmış hoca efendi alınmış bundan ama bir şey cevap vermemiş cami olduğu için bir zaman sonra birisi hoca efendiyi arıyor ee, hoca efendi de buyurun benim diyor adam onu tanımıyor hoca efendi tanımıyor onu o diyor ki ben Beşiktaş'a sana itiraz eden adamım diyor iki gün sonra benim arabamı çaldılar diyor <gülüyor> ee, işte bu ayet beni çarptı diyor. Evet. Bu ayet beni çarptı diyor. Ama bulsam kafasını keseceğim o adamın diyor. Oo, kolum onu <gülüyor> yetmiyor. Kolu yetmiyor. <gülüyor> Şimdi iman açısından değil maazallah. Evet. Ama bu ayet anlamamıza yardım evet, ediyor. Evet. Yani Allah'ın verdiği cezayı ağır görüyorsun. Senin araba çalındı mı? O İslam yetmiyor Çok sana daha bir o, keskin, e, Daha keskin, daha keskin kurallar çıkıyor ortaya. Şimdi burada. E, bu ayeti celil'e bir İnsan toplumu olarak Toplumumuzda ve toplumu oluşturan fertlerde bulunabilecek bir hastalıktan söz ediyor Çok güzel evet Bir bu bir, çok önemli evet. Dolayısıyla bu insanı tasvir ediyor İnsanı evet. tasvir ediyor. Ve bu Hac suresinin bir ayeti Hac İslam'ın beş temelinden biri Evet Böyle uzaklardan projektörle bakınca Hacca rağmen bu hastalığa dikkat edin diyor. Evet, evet. Hacca rağmen dikkat edin diyor. Bu ...birinci noktamız. 2. noktamız Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indi. Bunun tefsirlerine baktığımızda o dönemdeki filanca filanca filanca münafıkları, filanca filanca hatalıları o işaret otobrom, etmiş olarak. İşaret olabilir. ediyor. Evet. Ama Kıyamete kadar okunacak Kur'an Medine'nin 5. senesinde Gömülmüş gitmiş bir adam için inmez. Evet. Onu örnek verir Firavun'da, Karun'da, Haman'da olduğu gibi Bütün Kıyamete kadar mi? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen Herkesi Muhatap alır, alır. Muhatab alır. Evet. Dolayısıyla bu ayet Medine-i Münevvere'de indi Doğru Oradaki tefsirlerde zikredilen e, Şahıslara işaret ediyor Doğru ama hastalık olarak bütün insanlığa işaret ediyor. Bu yani da biz, Bizim içimizde de bunlar olabilir böyle duygular, böyle şeyler. Yani evimizde olur. Evimizde olur. Vakfımızda olur. Evet. Camimizde olur. İş yerimizde olur. İnsan mıyız? Evet. İnsanız. Yani bir insan olarak nefes almadan yaşadığımız bir yer yoksa bizim, Kur'an'ımızın herhangi bir ayetine muhatap olmadan yaşayacağımız bir yerde yok demektir. Evet. İki bu. Üç. Ayete dikkat edersek Biraz derinleştirelim konuyu Ayet Dışarıdaki zamirleri kullanıyor İnsanlardan bazıları evet, evet. Sanki Yani siz Kur'an okuyorsunuz İnsanlardan bazıları böyledir diye Pencerenin evet. dışında Bahçede oynayan çocukları gösteriyor Adeta evet. yani Bu anlaşılıyor ayetten Tabi tabi öyle İnsanlardan, İnsanlardan öylesi Öyleleri vardır ki Şöyle evet. şöyle yaparlar diyor Siz namazınızı kılın Onlara bakmayın demiyor herhalde. Demiyor. herhalde Peki madem Ben camideyim insan olarak Müslüman olarak Namaz kılıyorum ve benim yapmadığım Bir şey bu dışarıda Caminin dışında Ya da geçen hafta camiye gelmiş bu hafta gelmeyen Birinin bir hatasını anlatıyor Ayet ama Bu ayet onlar mikroptur onlardan uzak durun demiyor. Demiyor, evet. Siz osunuz da demiyor. Evet. Değil mi? Ortada bir zemini anlatıyor. Tabii tabii. Bu insan tipi var. Bu insan tipi var. Bunlar o zaman, hüsrana uğramışlardır. Bu hüsrana uğramaları iki açıdan önemli oluyor. Birincisi evet. onlar gidiyor. Evet. İki ümmeti Muhammed adam kaybediyor. Adam kaybediyor. Sadece o kendi ölüp gitmiyor. Evet. evet. Ümmet olarak bin kişisin. 300'ünde bu, bu, bu ve bu bunun türevleri olan hastalıklar var diyelim e, Ümmetim adam kaybediyor ya, evet. ha, O zaman bu ayet Hac suresinde ne anlatıyor bize? Müminlerin birbirlerinin velisi oldukları gerçeğine iş üretiyor evet. Yani ümmeti Muhammed'in otokontrol gücü olan Emri bil maruf ve nehyanın münkerin Pratik alanlarından birini gösteriyor. Hoca efendiler, vaaz edenler, nasihat edenler, talebe yetiştirenler, ümmeti Muhammed'de böyle bir hastalık olabileceğini, çünkü insan toplumu ümmeti Muhammed, insanları bir araya getiriyor. Evet. Böyle bir hastalık olabileceğini bilip, bunun için de tedavi üretmeleri gerekiyor. Bu çocuklarda da olabilir hocam. Mesela e, siz hiç ...böyle 10-15 çocuğu bir arada kampta gördünüz mü... ...yani tavsiye ederim... ...bir kampa gidin... ...vakfın kamplarından... Evet. ...Azım Ahmet Ali'nin kamplarından birine gidin hocam... ...bu ayeti çocuklarda görürsünüz... ...böyle kurnaz çocuklar vardır... ...tam böyle kamp yerini temizleneceği zaman... ...bir acil iş üretir... ...abdeste obaya diye kaybırır. ...kayar gider... Miktar. ...kayar gider... Evet. Bundan sonra maç olacağı zaman... ...herkesten önce kalenin ucunda bekliyor... Evet. ...oyun oynanacak... Evet. ...orada bekliyor... Çocuk yaşta bu boyutu onun. Evet. Çocuk yaştaki için bir boyutu. Büyüyünce de o adamın aynı rolleri devam ettirdiğini görebilirsiniz. Yani Çünkü evet. bu insan evet, hastalığından evet. konuşuyoruz. Yani evet. bu cinlere ait bir yapı değil. İnsana ait bir yapı. Evet. Dolayısıyla Hac suresinin bu ayeti insanlardan bir kısmı e, köşe bucaktan e, böyle çizginin kenarından... E ...böyle parmağının ucuyla tutarak kaldırmaya çalışan bir mantıkla Allah'a kulluk yaparlar. Namazda, oruçta, siyasette, ticarette, ziraatta, her yerde, her yerde. Olsa olsa mesela en fazla haram olmayacak kadarını tercih ederler. Yani bir çizgi sonra haram olacak, bari burada dursun gibi. Evet. Ama hep sınır bölgesindeler. Ha, bu ümmeti Muhammed'e düzeltmeleri gereken sakıncalı tavırları gösteren ayetlerden biridir. Evet, çok önemli. Bunun psikolojisi üzerinde çalışmalı hoca efendim. Evet. Nasıl? Bu çocuklarımızda oluşmasın diye. Evet. E, gençlerimizde oluşmasın diye. Kendi içimizden kovmalıyız mesela ha, bu, fark edip. en iyi tedavi nedir? Hastalığı oluşturtmamaktır evet, Değil mi? Muhakkak. Önce bunun oluşmaması. Rabbimiz ikaz ediyor böyle bir nesil olur. Böyle bir kitle olur ümmetin içinde. Bunu oluşturmamak için bir çalışmak evet. birinci var. 2. Buna karşı refleksi olan ümmet olmak gerek. Evet, bu da çok önemli hocam. Yani iç donanımınız olmazsa yani ani şeylerde işte insan çıkarını düşünüyor bir şey oluyor falan bakıyorsunuz kay veriyor o tarımda. Yani şimdi düşman gelir İzmir'i işgal eder diye hassasiyet gösteriyorsun. Ama düşman içeride açtığı Kolejlerde menfaat perest Bir nesil yetiştirmiş Buna dikkat etmemişin hilafet gitti evet, Hilafet evet. gitti Jön Türk, On Türk derken arka Türk kalmadı Bu sefer <gülüyor> yani hep gitti Hep evet. gitti bu sebeple Ümmetin Önder kadrosunun tabi avamın vazifesi Değil bu bizim gibilerin vazifesi evet. değil belki Ama ümmetin önder kadrosunun Kafirlere karşı tedbir Şeytana karşı tedbir açlığa karşı tedbir elbette vazifeleri bunları üretecekler ama tedbir alacakları noktalardan biri de bu hastalıktır evet, evet. menfaatinin peşinde koşan bir güruh bulunacak evet. ve bu, buna karşı yazarak çizerek eğitim yaparak işte, ihyaülü müddin dinme okutacak ne yapacaklarsa evet. asrın muktezası neyse evet. onun üzerinden çalışacak iki yani bu da yetmiyor vazife olarak Nehyanin Münker yapılacak Güzel kardeşim benim evet. Biz bu mahallede bu camiyi yaparken Hep kayboldunuz siz ya. Şimdi, şimdi neredeydiniz siz Diyecek Mesela Ümmeti Muhammed e, Can derdinde şu anda yani emekte yoksun emekte, yemekte varsın <gülüyor> emekte yoksun yemekte varsın da yetmiyor hocam niye bu emekte yoksun evet, sen evet. niye bu emek sen bu ümmetten değil misin evet. nasıl sadece kendi derneğine kendi partini düşünürsün evet. gerekiyorsa bu seçimlere katılma gerekiyorsa bu ihaleye girmesen ümmetimizin menfaati gerekiyor tabii Burada neyin ne olduğu konusunda da ümmetin bir şura meclisinin olması gerekiyor. Evet. Yoksa bireyler hep yaptığını bu sefer haklı gören bir tarzda bu ayete girecekler. Haklılığa gerekçe de üretir. Ümmetin ulema'dan ve ulul elbabtan yani efkar evet. sahibi insanlardan oluşan bir şura meclisinin ...olması gerekiyor... ...lokal bazda böyle küçük... Evet. ...şehirler bazında ve büyük bazda... ...ve onların başında da bir gün inşallah halifemiz olur... ...bu dertlerden <gülüyor> i̇nşallah, de... ...biz illaiteala kurtuluruz... ...demek ki ümmet olarak biz... ...bu ayetten bir sıkıntının... Evet. ...işaretini alıyoruz... ...o işarete karşı... ...tedbirlerimiz ne olması... ...gerektiğini düşünüyoruz... ...ama ben burada... ...özellikle... Küçücük çocuklarımızda bu hastalığın oluşacağına işaret ediyorum. Mesela evet, çok kamplar... Ona karşı tedbir alınmalı. Ya çocukken alınmamış bir tedbiri 40 yaşından sonra adam iş adamı olduktan sonra nasıl alacaksın hocam? Hmm. Nasıl alacaksın yani? Yani karakterin oluşma sırasında o tedbirleri almak lazım. Bu tedbirle bu tedbirler de böyle bir ayet var bu ayete karşı aşı yaptırma şeklinde olmuyor hocam. Evet, yani ayetin, bir, ayetin bu hastalığını evet, aşıyla evet. gider mi? Kişilik e, Burada, inşası hocam Burada ahiret öncelikli olmayan Fani dünyayı öne çıkaran anlayıştır bunu bu ortaya çıkaran Evet Niye adam hep menfaatini kolluyor? Çünkü hayat olarak bu dünyayı anlıyor Evet Hadis-i de diyor ya bütün Ahiret gündemde yok eh, ahiret, ahiret var ama ikinci konu olarak var evet. Talih konu olarak var evet. Hadis-i şerif ne diyor? Bütün dertlerin başı dünya sevgisidir diyor. Evet. Yani dünyayı sevdi. Ne demek dünyayı sevmek? Dünyayı sevmek ya yani haram değil, günah değildir. Ahiretten çok sevmektir sakıncalı olan. Yani şimdi bu belki dinleyen aziz kardeşlerimiz diyecekler ki tamam bu ayete karşı biz de tedbir alalım. Ne yapalım? Hı. Müftülüğe getirip Hac Suresi aşısı diye bir aşı yaptıracak halimiz yok herhalde. Hı, elbet, yani, tabi. Öyle bir şey değil. Bunun kalbimize bakmak. Kalbimize mesela çocuk yetiştiriyoruz. Çocuğu adı diploma olarak, iş olarak veya filanca şey olarak e, dünya perest yetiştiriyoruz mu? Sorun hı hı, burada. Evet. Dünya perest yetiştiriyoruz mu? Egoizmi çocuğun. Yani ben varım, başka kimse yok diyebilen merkezci. Mesela bir baba, anne eee şöyle bir test yapabiliriz yani bir psikolojik boyutunu tahlil etmiyorum bunun mesleğimiz değil ama örnek olarak zikretmek istiyorum şimdi mesela e, üç çocuğu olan dört çocuğu olan bir ailede düşünelim bir baba senede bir defa iki defa böyle muhabbetin en kıvamı yüksek olduğu bir noktada çocuklarından birini durdurup yavrum sen deminden beri ben çikolata istiyorum diyorsun bu ailede üç kardeşsiniz siz Evet. Ben çikolata istiyorum dersen almam çikolata sana. Evet. Biz de bakalım. Hı hı. Şu aile olarak bir an bakalım. Evet. Deyip aslında bu var ya, çok basit görünüyor. Ya tamam baba biz biz biz biz diye on defa der. Yeter hı. ki çikolata al, O değil. <gülüyor> Sözlük düzeltmesi yapıyoruz çocukta. Hı hı. Ben yerine bizi oturtuyoruz. Biz müminler ifadesini baba anne evde kullanmalı. Hoca Efendi biz müminler ...demeli evet, camide evet, vaz ederken... Evet. ...hutbelerimizde... ...biz müminler... ...Allah'a iman edenler... Evet. ...demeli... ...yani dünyayı... ...egoist bir mantıkla değil... ...ümmet mantığıyla... ...cemaat mantığıyla... ...düşünen çocuk nasıl yetiştiriliyorsa... ...düşünen evet. cemaat... ...nasıl ihtisas edilebiliyorsa... Onu yapmak gerekiyor, yoksa direkt bu bu mikroplu ulaşılama uğraşılamaz. Yani bunu düzeltmek için bir aşı çeşidi de yok. Bunu düzeltmek ahireti imanla mümkündür. Bunu düzeltmek dünyayı e, ancak gerektiği kadar almak, tapınmamak düzeyinde bulundurmakla mümkündür. Bir başka mesele de hocam, pek çok kere konuştuk ama e, zannediyorum. Her gün konuşsak bile yeteri kadar hakkını veremediğimiz bir konu var Kur'an'ımızın bütün ayetlerinin anlaşılmasında bir şablon ihtiyacı vardır Nasıl bir şey hocam Şimdi bu, bu şablonu izah etmeden şunu söyleyeyim Siz ve ben ikimiz bugün e, sabahtan bu saate kadar Allah'ı hatırlatan neler gördük İslami bir kurumlarda durduğumuz halde haberler izledik vesaire Dünyanın ağırlığını ve eziciliğini hatırlatan ne kadar nesne gördük evet. baktığımızda Yani ahiret sabah namazını kıldık Neyi teneffüs ediyoruz? Yani sabah namazı sıkışmış ara yerde böyle paketin içinden zorak yıkıldığımız gibi durabiliyor Evet. Hatta ben bir hacı efendi gördüm Çok teessüf ettim e, haberleri izlerken baktım eriye bir şeyle ne tespihmiş elindeki. Bu elindekine ne yapıyorsun dedim. Virdi de bitirmeye çalışıyorum dedi. <gülüyor> evet. Hocam yorum yapalım mı bunu? Evet, evet. Yani adam zikrullah meraklısı belli. Ya haberleri tamam, izliyorsun. Zikrullah var hayatında ama <gülüyor> ya kadın bir sigaradan haber izliyor hocam. Evet. Ama eli de sübhanallah diyor. Peki evet. de kelimeyi tevhid söylüyor. Ali Mallah, Ömer bin Hattab görse var ya. Yani kıyma makinesini atar o adamı sen ne diye. <gülüyor> <yapıyorsun? gülüyor> yani... Evet. Bu, o Hacı efendi kınamak için söylemiyorum. Bizim de ondan daha beter hatalarımız belki vardır. Yani. Belki değil var yani. Evet, evet. Ama dinimizi nasıl sıkıştırıverdiğimiz, dostaların arasına sıkıştırıverdiğimizin ya, ya. örneği bu. Evet. Dolayısıyla biz çocuklarımıza mükemmel bir örneklik gösteremiyoruz. E, öğretmenlerimiz bizim gibi adamlardan... Oluşuyor Nesiller hocam Kıyamet günü bizim örneğimiz Niye oldunuz diye Belki de karşımıza çıkacaklar Niye, niye yanlış örnek Oldunuz yanlış olmasak bile yetersiz Örnek, yetersiz örnek. Evet, yani. eli, Şimdi mesela eli şaraplı maazallah Örnekler değiliz banka Rabbime hamdü senalar olsun Yani zaruri konular için bile Ben 10 senedir bir bankaya girdim Hatırlamıyorum elhamdülillah Elhamdülillah. Yani faizli bir kuruma girmedim. Maşallah. Bu Müslümanların kurduğu finans kurumlarından beri hiç girmedim. Evet. Gelen bir iki havale oldu bir sebeple onu da geri gönderttim. Yani başka bir bankaya gönderdi. Girmedim Rabbim. Abi. On senesini net biliyorum. Daha fazladır ama. E bu kadar demek ki seçici. Ufak. Ama benim çocuklarım, evet. talebelerim, arkadaşlarım biz sende Ebu Bekir kokusu alamamıştık deseler haklılar hocam. Evet. Radıyallahu var. Evet. Dolayısıyla bu ayetlerin e, anlaşılması ya da bu çizdiği profilin doğru olanını anlatmamız da eğitim çeşitlerinden biri. Evet. Çünkü sürekli kötüyü anlatmak yetmiyor hocam. Evet. evet. Ya doğrusu nedir bunun? Onu da göstermek lazım. Bu doğrusu asabı kiramdır bu onda yaşanmış. Yani evet. bu hemen mesela Abdullah ibn Bey İbnü Selü'yü hatırlatıyor beyet. Menfaatine göre sağa sola kıvırdı yani evet. Bu asırdan da biz işte e, kimliği sürekli değişen tipleri hatırlıyoruz. Ama bu sadece moral kırıcı olur. Vay be ne melanet tiplerle yaşıyoruz bu dünyada deyip bırakı veririz. Onun yerine bizim oturup böyle ayetlerin yanında minel müminîne ricâlun sadakû mâ âhadullâhi aleyh Allah'a verdikleri sözde duran sadık, sadık mümin erkekler var. Ricalun la tullihihim ticaretun ve la beyun an Allah zikrillah. Allah'a zikirden hiçbir ticaretin koymadığı adamlar. Adam gibi adamlar. Ya bu, bu, bu örnekleri göstermemiz lazım. Onun için hoca efendilerimiz özellikle e, Rabbimizin lütfu ile ve imtihanı gereği Haydi bakalım sen bu nesli yetiştireceksin diye cepheye sürülmüş eğitimcilerimiz, vakıf başkanı tek başına bu ayeti okumamalı hocam hiçbir zaman. Eğitim çeşidi olarak ne yapacağız diyoruz ya. Hı hı, hı. Bunun evet. yanında hemen ricalun la tullihim ticaretun ayetini de Nur i̇ki, iki insan okumak. tipi de Kur'an'da e, tasvir ediliyor, önümüze konuyor. Kur'an'ın siyaseti bu zaten evet. hocam. Yani hayrı ve şerri aynı anda anlatıyor. Cenneti evet. cehennemi aynı anda anlatıyor. E, münafıklarla sadık müminleri aynı anda anlatıyor e şimdi bu ayetlerden bir örnek vermediğimiz zaman sadece siyahı karartmaya devam ederiz zihnimizde fakat bu tür şeylerde hocam hani def-i mefsedet babında yani insanın kendi içine teyakkus halinde olması babında hatırlatılması gerekiyor, yani, değil mi? Yani, hocam, hatırlatılması gerekmeyen bir şey kuran da ayet olur mu? Evet, elbette, elbette. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela bir saatlik bir konuşmada bunun gibi 5-10 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları anlattık gittik, moral kırıp geri göndeririz insanlara. Evet. Ne yapılacağını da öğretmek zorundayız. Kesinlikle, tabii. Tabi. Yani çok affedersiniz çocuğumuza. Evin ortasında abdest bozulmaz Dikkat et dedik e Nerede bozulurun cevabını vermezsen Çocuğu küçük evet, yaşta prostat evet. yaparsın hocam evet, evet. Yani Ne yapılacağını da öğretmektir Kur'an'ın taktiği evet. Yoksa bu ayet haşa yani ertelenebilir bir ayet değil. Belki de bu ayet Fatiha'dan sonra hemen okunacak ayetlerden evet, yani. Evet. Çok bunu, bunun revaşta revaçta olduğu bir zamana geldi. Yani işte içinize dikkat edin, kalbinize dikkat edin. Aman böyle bir yamulma, böyle kıyıda kenarda dolaşma olmasın. Gibi. Allah'a kulluğu ne bileyim sağlam yapın yani. yani Kul olmak, içini gibi. doldurduğumuz i̇çini o, evet. bir imanımız olması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde şeytan bakıyor ki Direkt imandan kopması mümkün değil Bunun biraz evet. sağlam Kenarından yontuyor evet. Kenarından yoltukça altı boşalıyor Bir gün pat diye düşürüyor, düşürüyor. seni e, Kenarından yontarken o Bizim orta yeri teşvik edip Kayma kenarlara kenar yontuluyor bunu evet, diyeceğiz Sıratı müstakim Sıratı müstakim tam orta yoldur evet, Yani evet. yolun Bantın kenarlarına kaymadan da orta yolu evet, evet. Yolların da ortası Belki bir hadis-i şerif daha var değil mi hocam? Yani bu bir padişahın e, işte çitliliğin kenarında hayvan otlatan insan gibi. Yani be, bu ayetle tam belki birebir örtüşmüyor ama... ay bir, bir bölümden bu ayeti şerh ediyor. Evet, bu ayeti evet. tefsir ediyor. Yani Allah'ın hududu ile evet. ilişkimiz bizim... Evet. E, koyunların çitin kenarında otlaması gibidir İbidir. çitin kenarında otluyorsa öbür bahçeden kaçıracak bu koyun çünkü evet. insan olarak orta yere gelin evet. yani çitten uzak durun diyor. bunun özellikle hocam dikkat ederseniz ben sözlerimin başından beri yani cuma vaazı konusunun başka tarafına çekmeye çalışıyorum bunu Hı -hı. cuma günü müslümanlara bu anlatılmalı Bir, elbet Allah'ın ahkamını öğrenecek gerekirse ama Çocukken bu anlatılmalı, evet, bu ayeti evet. celileyi kamp konusu yapmamız lazım. Hocam. Evet. Kamp konusu. Kampla kastım yani askeri bir kamp değil. Ee, evet. Çocuklarımızı Çocukların işte, eğitimi yaz kampı, için yaz kampı. Yaz kampı. kamp evet. alıyoruz. Yani biz öyle bir müminiz ki. Evirip kıvırmayız Konuşurken evet. dost doğru konuşuruz evet, İbadet ederken öyle sünnetleri bırak Nafileleri bırak Tesbihleri bırak öyle değiliz Kamilen yaparız ibadetimizi Yapamazsak nedamet hissederiz evet. Kur'an okurken böyle Hem ayağını kaşıyorsun hem Kur'an okuyorsun değil Kur'an okurken Allah'la konuşuyorsun tamam mı Evirmek kıvırmak yani. yok Harçlığından sadaka Sadece baban mı verecek maaşından Sen de harçlığından 3 lira harçlığın var 25 kuruş ver bakalım kumbaraya koy bakalım diyoruz. Yani çocuğu yetiştirirken yarın şeytanın kırpmayacağı bir mantıkla çocuğu çok yetiştirelim. Güzel, çok güzel. Aksi takdirde hocam evlendikten, aile reisi olduktan, geçim yüküyle tahammüle başladığından itibaren bu ayeti duyunca esef etmekten başka bir şey kalmıyor. Yani 10 yaşında bir delikanlının bu kıvamda yetiştirilmesi ayrı Ayrı bir şey verimlilik bakımından yüzlerinden üzerinden doksan ihtimalli ama kırk yaşında bir insan vay be biz hep kırpmışız bu ayete göre dediğinde nedameti çok zor hocam. Yüz üzerinden bunu otuzda takip edemiyorsun. Şu cümleyi söylüyor hocam doğru söylüyorsun ama e, çoluk çocuk geçindiriyoruz bir kere elimizi verdik onlara filan gibi. Evet. En basit örnek vereceğim hocam mesela e, bir düğün. Siz de gidiyorsunuz tabii, biz de tabii. gidiyoruz Şimdi düğün yüzde yüz Allah'ın haramı işleniyor orada Yani Git herhangi bir düğünden bahsediyoruz herhangi bir, bir akrabamızın düğünü yani, tanıdığımızın düğünü İslami ölçülere e, riayet edilmeyen Tam tersi Evet Hıyanet edilen evet. Riayet edilmediği gibi bir de hıyanet edilen bir Evet. Düğün, düğünden, bahsediyor. düğünden bahsediyoruz Şimdi bu ayet Hac suresinin bu ayeti Kaçıncı ayet hocam? Sık sık 11. Tek, ayet ha, 11. Hac ayet Hac suresi Pek 11. Çok, ayet Pek çok dinleyenimiz bakmak isteyecek Onu konuşuyoruz yani, yani Başta dedik ama Mealem bir daha Okuyalım şöyle 5 dakika kaldı ama olur, hocam ben ondan sonra ha, Siz şu örneği, örneği verin. verin Tamam İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder Eğer kendisine bir hayır dokunursa Gönlü onunla hoş olur Şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Orada, bunu konuşuyoruz. Bunu konuşuyor, orada kötülük kelimesi e, tercüme olarak, meal olarak, yani tam oturmuyor ve yine sabetu fitnetün. Fitne yani. fitne kötülük değildir her zaman. Sadece kötülük. Düğün fitnedir mesela. Evet. Fitne Rabbimizin kulunu imtihan ettiği şey demektir. Evet. Yani ne diyor? Ve <gülüyor> la bizi fitneye düşürme ya Rabbi. Evet. Yani imtihan ettirme bir manasında. Şimdi burada hocam Evet. bunu örneklendirmek için uğraşıyoruz. Mesela düğüne çağrıldık. Evet. Müslümanın düğünüdür. Orada ufak tefek hatalar oldu. Bunu konuşmuyoruz. Yüzde yüz Allah'ın şeriatıyla savaşılan bir düğün. Evet. Haramlar fıçı gibi akıyor orada diyelim. Peki niye gidiyorsunuz beyefendi bu düğüne? Ya kardeşim sosyal ilişkimiz var adamla, ticari ortaklığımız var. İşte beraber bir kooperatifteyiz. Bunların kullanıp Allah'ın haramlarının Allah tarafından yasaklanmış şeylerin... ...kollanmaması kırpmadır işte. Evet. evet. Şu soruyu ben soruyorum. Kendi çocuğuna bu düğünü yapar mısın? Yapmam. Allah göstermesin diyor. Niye gidiyorsun peki bu düğüne? E, kırpıyor. Yani, yani evet. kanatları düşüyor. Yani dara gelince... ...ve yine sahabetlü fitnetün... ...bir imtihan boyutuyla karşılaşınca... ...dayanamıyor. Dayanamıyor. Evet. O zaman... Biz imtihanla karşılaşınca dayanacak, taviz vermeyecek nesil eğitimi yapmak zorundayız. Evet, son bir iki dakika hocam. Yani Bu, bu da bağlayıcı bir cümle olabilir ama son cümlenizi e, alayım. Yani hakikaten kırpmayacak, dayanacak, dayanacak, Allah için kulluğu hatırlayacak. Hocam son ve ön ilk cümleme tekrar dönüm. Rabbimiz bizi imtihan için yarattı. İmtihanı da yapacağı Kaypak zeminler kurdu Evet Şehvetlerimiz bunu yansıtıyor Tamahımız bunu yansıtıyor allah Teala çelikten Bir insan yaratıp Dağda çıksa üstüne bir şey olmaz Tipli yaratmadı Etten kemikten beyinden kalpten Oluşan bir mahlukuz Duygusalız Şehvete dayanamıyoruz acıya dayanamıyoruz Sıcağa dayanamıyoruz suğa dayanamıyoruz Yüzde yüz dayanacaksınız diye de bir emri yoktur Allah'ın Dayandığınız kadar göreceğim sizi diye bir emri en var En azından hassasiyet gösteriyor evet. En güzel ameli hanginiz yapacak evet. Dolayısıyla bu ayet bir riskten söz ediyor Bu riski müminler olarak evimizde, iş yerimizde, vakfımızda Hepimiz dikkate alacağız Çocuk yetiştirirken de eğitimle meşgul olurken de bunun bir karakter eğitimi olduğunu çok bileceğiz güzel. meselenin özeti bu çok teşekkür ederim Sen hocam ol. Allah razı olsun Amincım. diğer ayete gelemedik Hucurat <gülüyor> suresi 17 Müslümanlığı, Müslümanlığını, bir Müslümanlığını bir minnet olarak yükleyen hissettiren insan tipi onu da haftaya i̇nşallah, konuşuruz inşallah. Inşallah. inşallah değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Hac suresi 11. ayeti